İmam-ı Azam yapardı. Bir gün dükkanına bir çocuk geldi. Küçük, 12 yaşlarında bir çocuk. İğne iplik bir şeyler alacak. Çocuğa biraz konuştu. Neredesin, kimsin, ne yaparsın diye. Çocuk bir boyacı ustasının yanında çalışmaktaydı. Ve İmam-ı Azam çocuğun çok zeki olduğunu görünce ona bazı bilgiler anlatmaya başladı. Çocuğun zekası fevkaladeydi. Ve İmam-ı Azam onu oyaladı. Sonra İmam Azam'ın arkadaşları geldi, bilimsel sohbette çocuk dikkatle dinledi her şeyi. Fakat dükkanına geç kalmıştı. Aradan birkaç gün geçti, çocuk tekrar geldi, tekrar sohbete dinledi. Tekrar geldi, çocuğun defalarca arka arkaya geldiğini görünce İmam Azam bu çocukta istidat olduğunu görüp ona özel ilgi göstermeye başladı. Lakin aradan çok geçmeden bir de hanım geldi kapıya. Ve dedi ki sen benim çocuğumu ne hakla burada tutuyorsun? Biz sadece onun kazandığı paraya muhtacız. Evde bir de yetim kız kardeşi var. Bize kim bakacak? Kadına dedi ki İmam-ı Azam, kadın bu senin çocuğun öyle zeki bir çocuk ki bir sanata vermişsin ama o eğer ilim tahsil ederse gün gelir sana fıstık yağında pişmiş helva yedirtir. O kadar müstesna bir insan olur. Kadın bana ne fıstıklı helvadan evin geçimi yeter bana dedi ve bundan sonra bir anlaşma yaptılar. İmam-ı Azam kendi cebinden çocuğun yevmiyesini ödemek şartıyla çocuğu her gün yanında tutmaya başladı ve ona ilimler öğretti. Aradan yıllar geçti. Yıllar ve yıllar sonra İmam-ı Azam vefat etti. Arkasından Harun Reşit Abbasi sarayına halife oldu. Harun Reşit'in çok sevdiği bir hanımı vardı Zübeyde. Zübeyde o kadar nazik ve narin bir hanımdı ki Sadece yaptırdığı hayrat ile memleketin her tarafında adı dualarla anılırdı. Ve işte Harun eşit Zübeyde'ye bir gün incir çekirdeğini doldurmayacak bir sebepten dolayı kızdı, gücendi ve ona şöyle dedi. Sabaha kadar benim olan yurtlarda sabahlamadan çıkıp gidebilirsen git gitmezsen talak-ı ile boş ol. Çok büyük bir yemin. Öfke anında insanlar neler yapabiliyor halife bile olsa. Demek ki bunun üzerine... Zübeyde'nin o günkü Abbasi sınırlarını bir girde çıkıp gitmesi mümkün değil. Tabi hiç gitmedi hiçbir yere. Fakat yeminin keffareti. Evet herhangi bir yemin edilirse keffareti kolaydır. Aç doyurursunuz, sadaka verirsiniz vesaire vesaire. Ama talakın keffareti işte bu zor çok zor. Onun için Harun Reşit ertesi sabah yaptığına bin pişman etrafa yakınmaya başladı. Ben ne yapacağım? Şu Söylediğim yeminden nasıl dönebilirim? İmamlar çağrıldı, hocalara gidildi, müftülere, şehir İslam'a bütün bunların hepsi geldi. Yok dediler, çare yok ey halife, mutlaka boşayacaksın. Ama Harun Reşit çok seviyordu, boşaması mümkün değil, Zübeyde gibi bir kadın. Üstelik de onunla beraber adı anılmaya başlamış. Boşamayacağım dedi ama yanına da yaklaşamayacaksın, çaresiz. Ve nihayet küfeden... İmamu Yusuf'u çağırdılar. İmam-ı Azam'ın yerine geçen İmam Yusuf. Biliyorsunuz onlar iki çocuktu. İmam Muhammed ve İmam Yusuf. İmam Yusuf Bağdat'a geldi. Bağdat'ta halife durumu anlattı ve halifenin anlatmasından sonra İmam Yusuf dedi ki: "Bu iş kolay ya Harun Reşid" dedi. Tevbe Suresi'nin 17-18. ayetlerinde "Mescitler Allah'ın evleridir" denilir. Bir gece Zübeyde bir mescitte sabahlasın ve ertesi gün talakınız yerine gelir, yemininiz kefareti ödenmiş olur. Böylece sizin ülkenizden çıkıp gitmiş olacak. Bir hile-i şerriye gibi bir şey. Harun Eşit işte bunu diğerlerine sordu. Diğer hocalar da evet doğrudur böyle bir yolla bu mesele halledilebilir diye. Harun Reşit tekrar tecdid nikah eyleyince bir ziyafet hazırladı. Sarayın herkesi geldi. Ve o zaman bir tabaklarda, lengerlerde pilavlar, etler, dolmalar derken bir tabak geldi. Harun Reşit dedi ki ya hocam dedi ya imam Hazreti Yusuf, şey, Yusuf, İmam Yusuf'a şu helvadan ye dedi. Bu her zaman bizim sarayımızda da olmaz. Fıstık yağında pişmiş helvadır. Böyle deyince İmam Yusuf ağlamaya başladı. Gözlerinden yaşlar süldü. Harun Reşit sordu. Niye ağlarsın? Dedi ki ben çocukken hocam i̇mam Azam Hazretleri anneme demişti ki bu çocuk sana gün gelir fıstık yağında pişmiş helva yedirtir demişti. O günü hatırladım da onun için ağlıyorum. Eğer müsaade ederseniz bundan bir tabakta anneciğime gönderebilir miyim, götürebilir miyim dedi. Ve fıstık yağında pişen helva... İmam Yusuf'un İmam-ı Azam'dan kalan mirası oldu.